39. Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Safa tepesinde oturuyordu. Misilsiz kafir Ebu Cehil yanında arkadaşlarından bir iki kişi daha bulunduğu halde oradan geçiyordu. Resul-i efendimizi gördüğü zaman tüyleri diken diken olmuştu. İleri geri söylenmeye başladı. Peygamber Efendimiz cevap vermedi. Söylediklerine bir cevap alamamak, Ebu Cehil'i daha da sinirlendirmişti. Hakaretlerini daha da artırdı. Bu arada arkadaşlarıyla birlikte ellerine geçirdikleri taşları, tezekleri ona doğru fırlatıyorlar, durmadan küfrediyorlardı. Peygamber Efendimiz yine cevap vermeden kalktı ve gitti. Ondan korktuğundan değil, Allah'a havale ettiğinden ses çıkarmamıştı. Ebu Cehil hala ardından küfürler yağdırıyordu. Bu çirkin hareketler sadece iki varlık tarafından izlenmişti. Biri her şeyi gören ve bilen Yüce Allah, diğeri de Abdullah bin Cüda'nın bir cariyesi. O da görmüş, o da şahit olmuştu bu çirkin hadiseye. Güçlü kuvvetli bir erkek olmayı kalkıp Amr bin Hişam'a ve arkadaşlarına iyi bir ders vermeyi öyle bir istemişti ki. Muhammed bin Abdullah onun akrabası değildi. Kendisi iman etmemişti. Ama ortada bir insanlık, bir mürüvvet duygusu vardı. Çiğnenin hakkı görüp de ses çıkarmamak, altta kalanın canı çıksın diyerek umursamamak insanlardan çok hayvanlara yakışan bir duygu olabilirdi. Hür bir kadın değildi ama duyguları, düşünceleri hürdü. Onun da bir hak duygusu, adalet duygusu vardı. Vicdanı vardı ve şu anda kendi dininden olan Ebu Cehil'i vicdansız, haksız ve zalim buluyor, suçluyordu. Gören ve insaf ölçülerine bağlı kalan her insanın bu yüzün sahibinden kötülük gelmesi mümkün değildir diyeceği bir insana durup dururken nasıl küfredilir, nasıl taşlanırdı. Hele bu gibi hakaretler Ebu Cehil gibi yüzünden şer akan bir adamdan gelirse nasıl tahammül edilirdi. Bu düşünceler cariyenin zihninde saatlerce çalkalandı. ''Ya Hamza! Ya Hamza!'' Hamza durdu. Seslenen bir cariyeydi. ''Nedir derdin ey cariye?'' ''Derdim var ama bana ait bir dert değil. Ne demek istiyorsun?'' ''Birkaç saat evvel buralarda olsaydın ne demek istediğimi gözlerinle görürdün.'' ''Hiçbir şey anlamıyorum sözlerinden.'' Cariye olanları bütün tafsilatıyla anlattı. Sonra sözlerine şöyle devam etti. yiğit oğlu Hamza... Av peşinde dolaşsın Burada da Amr bin Hişam kardeşinin oğlunu taşa tutsun Yağmur gibi hakaretler yağdırsın Sen yine git Yine ağlan ey Hamza Ama şunu iyi bil ki Benim gibi değersiz bir cariyenin vicdanı bile Bu olay karşısında sarsılmış Perişan olmuştur Hadi şimdi işine git Hamza'nın bütün tüyleri diken diken olmuştu iman etmemişti ama sevgili yeğenini de Amr bin Hişam'ın keyfine bırakamazdı. Ayrıca cariyenin iğneleyici sözleri Hamza'yı deli divane etmişti. Yürüdü. Her günkü gibi Kabe'ye doğru kitiyordu Her gün ava çıkıyor, gönlünce eğleniyordu. Dönüşte Kabe'yi tavaf ediyor, arkadaşlarıyla sohbete dalıyor ve sonra evine gidiyordu. Mescid-i Haram'a vardığı zaman Ebu Cehil Amr bin Hişam'ı gördü. Arkadaşlarıyla oturmuş konuşuyordu. Onlara doğru yürüdü. Tek kelime söylemeden elindeki yayı kaldırdı, Ebu Cehil'in kafasına şiddetle indirdi. Yayın indiği yerden kan fışkırdı. Bu sırada nelerin olup bittiğinden habersiz olan arkadaşları fırlamış, Hamza'ya saldırmak üzere hazırlanmışlardı. ''Neler oluyor ey Hamza?'' Yoksa sahibi oldun? Hamza gözlerini Ebu Cehil'den ayırmıyordu. Yeğenime sövme kabadayılık değil, diye haykırdı. İşte ben de onun dinindeyim. Onun söylediğini söylüyorum. Yiğit sen bana hakaret et. Mescidin diğer köşesinde duyulacak derecede gür ve yüksek perdeden söylenen bu sözlere karşı tutulacak yol neydi? Sağdan soldan konuşanlar oldu. Ebu Cehil'in bir eli başındaydı. Akan kanlar, yüzünü daha korkunç, daha iğrenç bir hale getirmişti. Yanındaki adamları hala ona bakıyor, bir işaret bekliyorlardı. Ebu Cehil onlara döndü. ''Ebu Hamza haklıdır. Ben bugün onun kardeşinin oğluna fena davrandım. O da benden yeğenimin hakkını aldı.'' dedi. Bu ne adalet duygusu, bu ne insani düşünceydi. Rüyada bile Ebu Cehil'in bu derece hakperest olacağını kimse düşünemezdi. Oysa yanında adamları vardı. Eninde sonunda Hamza'yı oracıkta haklamaları mümkündü. Başından kan aka aka, Hamza'yı cezalandırabileceğini bile bile böyle bir faziletli davranışta bulunabilmek herkesin yapacağı yiğitlik değildi. Çıkmak üzere olan kavganın önü alınmıştı. Hamza, Karşısında ses çıkarmayan, suçlu olduğunu kabul eden Ebu Cehil'e gerekli olan dersi verdiği inancıyla oradan ayrıldı. Kalabalık dağıldıktan sonra Ebu Cehil'in gerçek ağza açıldı. ''Hamza kızgınlıkla gidip Muhammed'e uyuverir diye korktum.'' dedi. ''Bırakın, bir kere vurmasıyla bir şeycikler olmaz.'' Meselenin esası böylelikle anlaşılmış oluyordu. Hamza evine geldi. İçini bir huzur kaplamıştı. Yabancı bir cariyenin bile içini sızlatan bu çirkin olayı yiğit bir insana yakışır şekilde değerlendirmiş, Ebu Cehil'e cezasını hem de kendi kaminin kabilesinin gözleri önünde vermişti. Ama bu arada kızgınlıkla söylediği söz ne olacaktı? ''Ben de onun dinindeyim.'' demişti. Halbuki bugüne kadar böyle bir şeyi hiç düşünmüş değildi. Yeğenine sonsuz güveni vardı. Doğru sözlü, faziletli bir şahsiyetti. Onun bir macera hevesiyle ortaya atılacağını hiç kabul edemezdi. Edepsiz kardeşi Ebu hep gibi ona düşman olmayı düşünmemiş, fakat bu arada... Atadan dededen gelen dinini değiştirme umunu da hissetmemişti. Şeytan Hamza yaktıktı diyor. Abdülmuttalib'in dinini terk etmesine hiç razı olmuyordu. Zihni savaş meydanı gibiydi. Ölüm bile insana dinini terk etmesinden iyidir. Bunca yıldır önlerinde baş koyduğu ilahların yüzüne nasıl bakacaksın? Hübel, Lat, Uzza Menat, İsaf, Nail'e ne olacak? Bunların her birini silip atacak mısın? Ama senin kardeşinin oğlu insanları kötülüğe çağırmıyor. Taşlara, ağaçlara kul olma zilletinden kurtarmaya, Hakka kul yapmaya davet ediyor. Hakka saygılı, fazilete bağlı olmaya çağırıyor. Hamza'nın zihni bazen şeytanın verdiği vesveselerle bazen ruhundan, aklından yükselen feryatlarla çalkalandığı durdu. Sabaha kadar sürdü bu kavgalar. Güneş doğarken Hamza hala uyumuş değildi. Hala bu iki zıt düşüncenin dalgaları arasında çırpınıp durmuştu. Kalk, bir de kardeşinin oğlunu dinle. Derdini ona anlat. Şimşek gibi geçti bu düşünce zihninden. En doğru hareket bu olmalıydı. Hemen kalktı. Yeğeninin kapısını çaldı. Ona cariye ile karşılaşmasından itibaren şu ana kadar olanları ve düşündüklerini anlattı. Resulullah Aleyhisselam ona getirdiği din hakkında bilgi verdi. Cenneti, cehennemi, nimet ve azabı hatırlattı. En sonunda Allah Teala'nın yardımı yetişti. Vesvese bulutları birer birer dağıldı. Laatlar, uzalar gerçek manasıyla birer taş olarak tecelli etmeye başladı. Şehadet kelimelerini söyledi ve iman dairesine girdi. Resulullah Aleyhisselam amcasının Müslüman olmasıyla son derece sevindi. Ebu Cehil'in yaptığı hakaretler karşısında duyduğu üzüntünün kat kat fazlası olan bir memnuniyet doldurmuştu gönlünü. Ebu Cehil tatsız bir gece geçirdi. Ya Hamza bir cahillik yapar da, Muhammed'in peşine takılırsa? Bu soru sabaha kadar zihnini, bir hamur külçesi gibi yoğurdu. O iman edecek olsa senelerdir geri durur muydu hiç? Yeğeni hakkında senin bildiğinin kat kat fazlasını biliyor. Hiç merak etmesen. Ebu Cehil bazen böyle bir düşünceyle rahatlar gibi oluyordu. Önündeki kadehi doldurup boşaltırken içtiği şarabında kendisine teselli vereceği ümidindeydi. Fakat bu rahatlık pek geçici oluyor birkaç dakika sonra. İnsanlara güven olmaz. ''Yarın Velid'in, Nadr'ın, Ukbe'nin, hatta Ebu Leheb'in Müslüman olduklarını duyarsan, sakın şaşkınlığa düşeceğim tutmasın.'' diyen bir fısıltıyı kalbinin derinliklerinde duyuyordu. ''Nice defa Ebu Cehil, adam sende. Bir Hamzayla bu iş başlamaz da bitmez de. Ne yapalım ona uyarsa?'' demeyi denedi, hatta dedi. ''Ama gönül bu. Söz mü anlar, ferman mı dinler?'' Kalkıp dolaştı, olmadı. Oturdu içti, olmadı. Cariyeleriyle düşüp kalktı, yine olmadı. O da Hamza gibi uykusuz geçirdi gecesini. Döne dolaşa her şey çıkmaz sokakta birleşiyordu. Bir çare bulmalı, Hamza'nın gönlünü almalı, onu yine atalarının dininde bırakmalı. Sabahın erken saatlerinde doğruca Ebu Leheb'i bulmaya, ona derdini anlatmaya, kardeşini kollamasını tenbih etmeye karar vermiş olarak evden çıktı. Heyecan içinde Ebu Leheb'in evine doğru giderken sendelemekten kendini alamadı. Soğuk bir haberle karşılaştı. Hamza Müslüman olmuş denildi. Ebu Cehil bunu ilk söyleyenin yakasına yırtar gibi yapıştı. ''Eğlenme benimle, ciddi misin?'' dedi. ''Elbet ciddiyim, biraz önce kendisinden duydum.'' Elini alnına koydu. Soğuk, pek soğuk bir tesiri oldu bu haberin. Birkaç saniye gözleri kapalı durdu Epo Cehil. Daha sonra dudakları, yılan ıslığını hiç aratmayacak bir sesle aralandı. Ve şu kelimeler döküldü. ''Alacağın olsun Hamza.'' Seni de mahvetmek boynumun borcu olsun. Allah'ım, bu dini ya Ömer'le yahut Amr'la aziz kıl. Müminler Resulullah Aleyhisselam'ın ara sıra böyle dua ettiğini duyuyorlar. Amin. ''Duamızı kabul buyur Ya Rab'' diyorlardı. Bu duanın mutlaka kabul edileceğini biliyorlar, fakat Hidayet-i Rabbani'nin hangisine erişeceğini bilmiyorlar. Kayalardan daha sert olan bu kapler yumuşayacak mı? Müslümanlara daima sert bakmaya alışmış gözler, bu defa onlara kardeş nazarıyla merhametle bakmayı becerebilecek mi? Dağlar yerinden sökülse... Dünya ters dönmeye başlasa bile bu adamları hidayet yolunda görmeyi düşünen yok. Ama Allah'ın rahmeti, hidayeti sonsuz, hudutsuz. Bu ikisinden birine ilahi nazar bir yöneli verse derhal dönüş başlar, buzlar erir, kaya gibi sert yürekler mum gibi yumuşayverir. Evet Ömer bin Hattab ve Amr bin Hişam yani Ebu Cehil Mekke'nin cesaret ve atılganlığıyla gözünü budaktan sakınmaz oluşuyla nam salmış, diğeri kavmi arasında güç ve kuvveti, şeytanlara parmak ısırtan şirretliyle şöhret bulmuş, her ikisi de zeka merdivenini en son basamağına kadar tırmanmış, leb demeden leblebi anlayan kimseler. hac mevsimi gelen hacılar arasında iman eden hiç kimse yok Çünkü her taraftan yollar kesilmiş her gelen kafileye yeni ve uydurma bir dinin ortaya atıldığı anlatılmış dini getiren kişinin de sihirbaz olduğu söylenmişti bu sihirbaz yüzyıllardır atadan dededen gelen dinlerini beğenmiyor Kureyş dahil her kabileyi aptal ve ahmak yerine koyuyor. Düşüncesine saygı gösterilen insanları beyinsiz sayıyor. İlahlara dil uzatıyor. İnsanı babasından, anasından, kabilesinden soğutuyor. Fitne tohumları saçıyor. En kötüsü de onun yanına bir kere görüşmek üzere giden de ondan yakasını kurtaramıyor. Gelenlere akılları varsa velit gibi... Utbe gibi tecrübe sahibi olmuş, saçlarını değirmende artmamış, saygıdeğer kişilerin nasihatini dinlemeleri, Muhammed bin Abdullah'la görüşmekten sakınmaları anlatıldı. Bu yolda yapılan propagandalar tesirini gösterdi. Bütün Arap Yarımadası'nda ün yapmış, kendini kabul ettirmiş bir kabilenin büyüğü küçüğü hep bu sihirbazın kötülüğünden bahsediyorsa inanmamak olmazdı. Bir de gidip kendim göreyim demek, başa belayı satın almak olurdu. Bu arada Nebi Ekrem aleyhisselam gelen hacıları dolaşıyor, onlarla konuşmak, İslam dininin yüce hikamından bahsetmek istiyordu. Ama dinleyen kim? Ardında gölge gibi dolaşan, kızıl suratlı, kızıl sakallı birisi kucağına doldurduğu taşları fırlatırken, "Sakın aldanmayın. İşte Kureyşi birbirine katan sihirbaz budur. Onu yakından tanıyorum. Kardeşimin oğludur." diye bağırıyordu. Adamlar daha şehre girmeden kendilerini karşılayan ve insanlık adına Sakın kapılmayın diye anlatılan insanı görüyor, temiz yüzlü, temiz görünüşlü bir insan olduğunu fark ediyorlarsa da zararından kurtulma düşüncesiyle onu dinlemiyor. Kavmin seni bizden daha iyi bilir, bizi rahat bırak diyerek işlerine dönüyorlardı. Koca bir mevsim boyunca yapılan bütün çalışmalar müşriklerin yüzlerini güldürmüştü. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 39. bölümünü dinlediniz.